Evet kaldığımız yerden tekrar devam ediyoruz. Vel hubbü fel buzu buğzu Min minel iman ifadesini de kullanmakta. Burada e, sevmenin de buğzu de kalbi bir durum olduğunu ve bunun da imanla alakalı olduğunu da böylece belirtmiş oluyor. Şimdi yine kendi fikri görüşünü e, yani kendi fikrini kavlün, fiyalün, yezidü ve yengusü fiilini destekleyici mahiyette Ömer bin Abdülaziz'in yazmış olduğu bir mektuptan bir parça veriyor. Ve kitab Ömer bin Abdülaziz ila Adi bin Adi Adi bin Adi'ye yazdığı mektupta şöyle demiş. İnnelil iman-ı ve şerâi ve hududen ve sünnenin İmanın ferâizi e, e, prensipleri hadleri ve sünnetleri vardır. Femen istek istekmelel iman Her kim ki bunları tamamla, tamamlarsa imanı tamamlamış olur. Ve men lem yestekmilha bunları da tamamlamamışsa lem <gülüyor> iman imanı tamamlamamış olur. Tekrar söylüyorum. Femen <gülüyor> ha kim bunları yani ferahiz, şerai, hudud ve sünan dikkat ederseniz kim ayeti imana ait olan özelliklerdir. Yani sadece fi kabul aynı zamanda fiillerdir. Ve bunu tamamlamak isteyenler de imanın tamamlamak istediğini, tamamlamak istemeyenlere de imanda tam olmayacağını ifade etmiş olmaktadır. Fe in aish fe se Şayet yaşarsam diyor. Fe se onlara açıklayacağım ki eee lekum hatta tamlu biha Onlarla amel edesiniz. Beyin emüt, şayet vefat edersem, ölürsem, yani bunları anlatmadan ölürsem, Fema ene alâ bir bihariyiz. Dolayısıyla artık ben e, sizinle bu konuda e, konuşacak değilim. Şimdi Ömer bin Abdülaziz'in e, Adi bin Adi'ye yazmış olduğu mektubu örnek olarak gösteriyor. Yani kendi fıkhi görüşünü destekleyici mi? ayetlerden, yukarıda hadisten ve aynı zamanda Ömer bin Abdülaziz'in vefat tarihi kaç? Var mı bilgi? Evet, tabinden mi, tebalut tabinden mi bilmeniz gerekiyor. Onlardan, yani kendisinden önceki alimlerin ya da bu konuyla ilgili otoritelerin görüşlerinden destek getiriyor. Yine ve İbrahim, burada İbrahim, e, Hazreti İbrahim'le İbrahim'dir bu. Yine ayet-i kerimeden ve lakin liyatmainne kalbi, işte kalbin mutmain olmasının imanın eksik olduğunu ifade etmek için e, belirtmiş oluyor. Vakale Muaz yine sahabeden bir örnek getiriyor. İcdis binanümin saheden dikkat ederseniz burada sadece bir pasaj getiriyor. Nedir? Bizimle birlikte otur ki bir müddet imanımız olsun. Vakale İbn Mesud yine Abdullah İbn Mesud'dan gelen el yakin kelimesi el iman külluhu. Bak burada külluhu ifadesi. İmanın tamamı şeklinde olduğunu, yani imanın artmasının ve eksilmesinin olabileceğine dair bir beyanda da burada sunmuş oluyor. Ve Gali İbni Ömer, yine Abdullah İbni Ömer'in, yine burada Abdullah İbni Ömer'in vefat tarihini de bilmeniz gerekiyor. Abdullah İbni Mesud Hakeza, Muaz Bin Cebel Hakeza, bunlar vefat tarihleri muhakkak tarafınızdan bilinecek. Ne demiş Abdullah İbni Ömer? La yeblu'u 'abdu haqiqate't takvâ hatta yad'a hakefe fi's sadr. Kul takvanın hakikatine ulaşamaz ta ki yad'a hakefi fi's sadr. Yani göğsünü titreten yani sadrını eee böyle şöyle söyleyelim e, sızdatan, sızdatan şeyi terk et terk kadar Biliyorsunuz bu noktada buna vicdan yani bir bütün halinde ifade edecek olursak vicdanını sızlatan şey demektir. Dolayısıyla burada Abdullah İbn Ömer'in takvanın hakikatine ulaşıp ulaşmama meselesinde imanın artıp eksilebileceğine dair bir görüşü ortaya çıkartmış oluyor. Kim? Buhari. Ve gâle mücahid şere'a Ayete geçen şere'a lekum ifadesini de evsainake <Sessizlik> ya Muhammed ve yahu dinen vahiden buradaki şer, şeriat kelimesini de dini tek bir din olarak ifade ettiğini belirtmiş oluyor ve gali ibnu abbas şi'aten ve minhaca bir yol bir yöntem ayette geçen yol ve yöntem ifadesini de sebilen ve sünneten şeklinde tefsir etmiş ve onun bu tefsirini de yine imanın bir bütün olduğunu bunun azalabileceğini ve eksilebileceğine dair bir hükümle bunu ortaya koymuş oluyor. Şimdi tabi ekrana, ekrana çıkan metinde maalesef rivayetin bu başlığın devamında şey yok. Yani siyah gözüküyor. Eğer şu anda elinizde metin varsa ya da sizin ekranınızda daha doğrusu sizin bilgisayarınızda varsa o bilgisayardaki o ilgili metni açın. 2 numaralı bab doğrudan 2 numaralı bab'a geçiyor. Ve bu bab'ın altında yani 1 numaralı bab başlığının altında hadis yani senetli bir hadis söz konusu değil. Yok. Bunun ne olup olmadığını dair de farklı görüşler var. Ama zaman zaman buna benzer bazen bab başlığı verilir. O bab başlığının altında fikirler zikredilir ama bazen de hadis zikredilmez. Bunun gerekçelerinden bir tanesi de Buhari'nin bab başlığını koyup kendi şartına uygun olan bir hadisi koymak istemesi ama daha sonra bu konuda ihmal, daha doğrusu kendi şartına uygun bir hadis bulamadığını söyleyenler de var. Ya da daha sonra koyarım düşüncesiyle fakat koyamadan kitabını tamamladığı şeklinde farklı şekilde beyan edenler de bulunmaktadır. İki numaralı bak başlığımız. Peki siz bunu elinizdeki metinde tabi şu andaki metin Dönüşme esnasında yani ekranı aktarma esnasında maalesef e, siyaha dönüşüyor. Burada bir problem var. Yani teknik bir arıza. Ama e, sizin elinizdeki metin de var. Dolayısıyla şimdi sizin elinizdeki metinde bakarak ben e, okuyayım. Siz oradan takip edersiniz. Tamam Evet. iki numaralı BAP başlığında iman imanukum. Yine e, kitab ı imanla bağlantı kurmanız gerekiyor sizin duanız imanınızdır ifadesine yer vermiş. Yani e, Buhari'nin anlayışına göre, Buhari'nin düşüncesine göre dua, imanla alakalı bir meseledir. Peki, bu ifade dua hukum, iman hukum ifadesi e, İmam Buhari'nin e, ulaşmış olduğu ya da en azından bir yerlerden esinlenmiş olduğu bir fıkhi görüş. Şimdi bir numaralı dipnota bakıyoruz. Elinizdeki metne bakarsanız, bir numaralı dipnota baktınız değil mi? Orada şöyle bir ifade var. Hadhi il kelmetun min qauli ibn Abbas Görebildiniz mi? Bir nolu dipnotta herzihil kelimetü yani duaukum imanukum ifadesi kime ait olduğunu belirten bir e, not konulmuş. herzihil kelimetü min kavli İbn Abbasin radıyallahu anhu dolayısıyla bu görüş yani bu düşünce aynı zamanda daha doğrusu bu ifade Abdullah İbn Abbas'ın e, sözünden alınan bir kelime. Ve evrede ha el İmam el Bukhari fi Sahihi, Imam buhari bu e, ifadeyi sahihini almıştır. Yani net dua, çünkü dua nedir? Amelün. Ve atka al imani, dolayısıyla da bunu imana taalluk etmiştir. Yani imana bağlamıştır. Duanın bir amel olduğunu ve bunun da bir e, imanla alakalı olduğunu belirtmek istemiştir. <gülüyor> Dolayısıyla da ve zalike delilun ala en el iman amelun. Dolayısıyla Buhari'ye göre, Buhari'ye göre imanın amel olduğuna dair bir delil olarak bunu baş başına koymuştur. Şimdi tekrar yukarı çıkalım. Dolayısıyla buradaki dua hüküm iman hüküm ifadesinin aslanın İbn Abbas'ın bir söz olduğunu ve İbn Abbas'ın sözünü bu noktada imanın amel olduğunu destekleyici mahiyetli bir görüş olarak bunu başına yansıtmıştır. Şimdi Haddesena Sena diye başlayan işte 8 numaralı e, rivayet var. Tabii o baştan gelen bir rivayet şey rivayet rakamı. Haddesena Sena Ubeydullah bin Musa Kale akberena Hanzale bin Ebi Süfyan, an İkrime bin Halid, an Ebni Ömer radiyallahu anhüma, Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Buniyel İslamu ala khamsin, şehadete en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve ikamü salah ve ita'yiz Zeka vel hac ve savmi Ramazan. Şimdi yukarıdaki bab başlığının bir numaralı bab başlığına bakarsanız orada babu ı Kavlu'nun Nebi'ye sallallahu aleyhi ve sellem İslam ala kamsin diye geçmişti ve o rivayet o kalıbıyla daha doğrusu o bilgi o kalıpla zayıf kategorisinde idi, değil mi? Şimdi burada diğer bab başlığı altında tabi bazı alimlere göre esasında bu bab başlığı bu rivayet bir numaralı babın altında olması gerekir diye işte nüsha farklılığından dolayı böyle bir farklılığın olduğunu söyleyenler de var. Her neyse. Şimdi burada şimdi burada hadis diyen kişi, hadis diyen kişi Muhammed bin İsmail el bukharidir O hocası Ubeydullah bin Musa'dan. Ubeydullah bin Musa da Hanzale bin Ebi Süfyan'dan, Hanzale bin Ebi Süfyan İkrimeden, İkrim Ebin Halid'den, o da İbn Ömer'den hadisi almıştır. Ve daha sonra İbni Ömer'de Hazreti Peygamber'in sözünü almış oluyor. Şimdi bu rivayet, bu formla, yani bu form dediğim şey şudur. Hattesena Ubeydullah bin Musa, Hanzale bin Ebi Süfyan, İkrim Ebin Halid, İbn Ömer e, ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu form, Baktığımız zaman senedin müntehası açısından şimdi senedin müntehası dediğim zaman senenin başlangıcı başlangıcını İmam Buhari'den başlatacaksın. Yani haddesenadiye başlayan kısımdır. Senedin müntehası ise en son söz kime izafe ediliyor ise tekrar söylüyorum. Söz ya da eylem. En son kime izafe ediliyorsa müntahası odur. Senedin ittidâı İmam Buhari'nin hocasından başlar. Sonu da Hazreti Peygamberle biter. Dolayısıyla burada senedin müntahası açısından bakıldığı zaman tekrar söylüyorum lütfen buraya dikkat edin. Senedin müntahası açısından bu rivayet nasıl bir rivayettir? Evet, merfu bir rivayettir. Yani Hazreti Peygamber'e izaf edilmiştir. Peki, senedin sonunda, e, elbette her senedin sonunda, her senedin sonunda, sahabi olması gerekiyor. Bak bunu unutmayalım. Söz ya da eylem, tamamen, o sahabiye ait olmuş idi. Yani şöyle farz edelim ki An ibn Ömer radıyallahu anhuma, "Kâle: Buniyel İslam ala 5'in. Şehadet el ilâhe illallah ve en Muhammedun Resulullah ve ikamü's salaveti ve zekâ ve'l ve savmı ramazan" şeklinde bitseydi, senedin müntahası açısından bu rivayetin adı ne olurdu? Mevkuf. Çünkü sahabiye ait olan bir söz ya da eylem Metnin içerisinde senedin sonunda Hazreti Peygamber'in ismi, ne ismi ne de sıfatı geçiyor. İşte bu gibi durumlarda bu tür rivayetlere biz mevkuf haber ismini veriyoruz. Şayet mesela İkrime bin Halid de bitseydi İkrime bin Halid de bitseydi ve onun sözü şöyle olsaydı bu niye İslam işte An-İkrime bin Halid, Gale Büniyel İslam ala hamsin şeklinde olsaydı o takdirde bu rivayet türü senedin mütehası açısından bakıldığı zaman e, maktu haber ismini alırdı. Evet. Böylece usul bilgisinde bu şekilde terçinlemiş olduk. Şimdi geliyoruz eda sigalarına. Şimdi senet denildiği zaman haddesena'a Ubeydullah bin Musa, Ahberenah Hanzele bin e, Ebu Süfyan, Anikrime bin Halid, An ibn Ömer. Peki, sennette geçen eda lafızları hangileri? Eda lafızları Evet, eda lafızları haddesena, ahberena ve andır. Dolayısıyla bu rivayetin senedindeki eda lafızları haddesena, ahberena ve andan oluşmaktadır. Şimdi bazı alimlere göre farklılık arz etse bile bu rivayetin hangi yolla alındığına dair en azından elimizde bir işaret var. Kısmen bazı alimlere göre, mesela Buhari'ye göre fark etmez. sena ile Ahberena arasında fark yoktur. Ama kimilerine göre de sena semaya delalet eder. Sema yoluyla hadis öğrenmeye delalet eder. Ahberena'da kıraat yoluyla hadis öğrenmeye delalet eder denilir. Sema yoluyla rivayet nasıl oluyor? Bir öğrencinin bakınız, sema yolu hadis tahammül yolları diye bir sıralama vardır. Yani hadis öğrenme yolları, tahammül kelimesi, öğrenmek demek. Hadis öğrenme yolları, tabii öğrenci merkezli olduğu için ona göre düşüneceksin. Mesela sema denildiği zaman ne anlaşılması gerekir? Öğrencinin işitmesi demek. Kıraat demek, ikinci yol, kıraat yoluyla, öğrencinin okuması demektir. Yani, yani, hocasından dinliyorsa hocasına ne dinliyor? Hadisi dinliyor. Bu hadis bu hadisi ister hocası ezberinden nakleder isterse e, kendi nüshasından kendi kitabından nakleder. Ama burada dinleyici, alan kişi bizzat dinleyerek dinleyerek ya ezberleyen ya da yazan kişi öğrenci olduğu için biz buna sema yolu diyoruz. Bunun tam tersi olursa kıra yoluyla denildiği zaman öğrenci ya izberindeki ya da okumuş olduğu elindeki kitaptan, e, kitaptan, nüsa'dan hadisi okumak suretiyle, hocayın, hocanın onayını almak suretiyle, e, öğrenmiş olduğu ya da tasdik ettiği hadis e, öğrenme yoluna da biz, kıraat adını veriyoruz. Dolayısıyla burada, hadis i ve Ahberina, Sema yoluyla ya da Sema ve Kıraat yoluyla şeklinde, hadislerin öğrenildiğini ki an ifadesi de an lafzda daha doğrusu semaya ya da kıraata doğrudan doğrudan bunu, bunu ifade eder. Hadiste geçen eda lafızları haddesine ahberine embeyna bir de şu var bunu da hatırlatayım. Usulen fiil kalıplarında fiil kalıplarında yani bir hadiste haddesine şey senette haddesine ahberine embeyna gibi kalıpları geçiyorsa, bunlardan önce esasında "gale" lafsının bulunması gerekir. Yani e, klasik okuma usulüne göre söylüyorum. Ancak bazı alimler e, mümkün mertebe yerden kazanmak amacıyla "gale" kelimesini kaldırmışlar, doğrudan "hattesnâdi"ye başlamışlardır. Bunu da sadece bir usul bilgisi olarak e, sizlere arz etmiş olayım. <gülüyor> Peki hadisteki e, senetteki ravi sayısı açısından bakıldığı zaman e, ravi sayısını şu açıdan saymanız gerekiyor. İlk, en ilk ve en son kişiyi saymayacaksınız. Mesela burada e, dua okum iman hukum bab başının altında yer alan hadiste hadis senadan önceki isim hangisi tabi orada yazmıyor ama onu, o şekilde olduğunu bilmemiz lazım. Muhammed bin İsmail el-Bukhari. Onu saymıyoruz. Ona dikkate almıyoruz. Bir de en son sözün kendisine nispet edildiği ya da fiilin kendisine nispet edildiği kişi kim? Burada hadis-i merfi olduğu için Hazreti Peygamberi anlıyoruz. Dolayısıyla senedin iktidasıyla müntehasında bulunan kişileri, dışındaki kişileri bir senetteki ravi sayısı olarak belirlememiz gerekiyor. Yani, Ubeydullah bin Musa 1, Hanzale bin Ebi Süfyan 2, İkribe bin Halid 3, Abdullah bin Ömer 4. Dolayısıyla bu hadis, ravi sayısı açısından nedir? Zubai'dir. Er, yani dörtlüdür. Eğer üç ravi olsaydı, sülesi idi. Eğer iki ravi olsaydı, sünayiydi. Şimdi, beş ravi olsaydı, humasi, altı ravi olsa, südasi, yedi ravi olsa, sübahi, şeklinde devam edip gider. Usule göre, usulde, yani hadis usulünde, bir hadisteki, bir hadisin senindeki ravi sayısı, ne kadar az ise, ne kadar az ise, o kadar o senedin kıymeti vardır. Çünkü senetteki ravi sayısı, diyelim bir, tarik, bir hadisin birden fazla tariki var. En az senede sahip olan, en az senede, sen, yani en az ravi sayısına sahip olan rivayet, senedi Ali senettir. En fazla ravi sayısı olan rivayete de biz nazil ifadesini daha doğrusu nazil olduğunu söylüyoruz. Evet. Şimdi burası anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Şimdi Muhammed bin İsmail el-Bukhari hocasından, hocası Ubeydullah bin Musa'dan tahdis yoluyla bu hadisi nakletmiş. O, Hanzele bin Ebi Süfyan isimli hocasından. O da İkşime bin Halid'den. İkşime bin Halid de Abdullah bin Ömer'den Abdullah ibn Merde Hazreti Peygamber'den şu sözü naklediyor. İslam 5 üzerine bina edilmiştir. Ondan bedel nedir? Şehadeti Ella ilah illallah Allah'tan başka ilah olmadığına ve en Muhammeden Resulullah Muhammed'in Allah'ın resul olduğuna şahit etmek ve kıyamus salah namazı ikame etmek ve itay zeka, zekatı vermek vel haç, ve savmi ramazan, hacca gitmek ve ramazan ayında oluşturmak. Demek ki bunlar beş şey üzerine bina edilmiş. Burada bir şey dikkatinizi çekmek istiyorum. İslam beş şey üzerine bina edilmiştir derken, bina, büniyel İslam denildiği zaman, şuratal İslam ifadesi böyle bir ifade yok. Yani şartul İslam ala hamsin şeklinde değil. İslam'ın şartı beştir diye bir ifade rivayetlerin kendisinde ya da tahtında böyle bir durum söz konusu değil. Şimdi yanlış anlaşılmaya meydan vermemek adına buna çok iyi dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi, şimdi siz bir şeyin şart olduğunu söylerseniz şart olduğunu söylerseniz o şartları yerine getiren, e, getirildiği takdirde o şey yerine getirilmiş şeklinde algılanır ve o şekilde anlaşılır. Halbuki burada İslam beş şey üzerine bina edilmiştir. O beş direk vardır. Ama ondan ibaret değildir. Bakınız yani buradaki hadisteki e, verilmek istenen vurgusu. O bina yani o din İslam o beş şeyin direkleridir. Ama şartıdır anlamda diyemezsiniz. Evet burası anlaşılmıştır. Öyle olduğunu zannediyorum. Yine dipnotlara bakarsınız. bab Umurul İman Evet. Üç nola Bab'a baktığımız zaman yine Bab başlığında şöyle bir ifade var. İmanın işleri meselesi. Dolayısıyla imanın amelden ibaret olduğunu belirtiyor. Şimdi bunu destekleyici mahiyeti ve kavli Lâhi leysel bir entüvelli ucuke mukbelel maşşık vel mağribi ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر فالملائكة كتبوا الكتاب والنبيين وآتوا المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين والتسائلين والرقاب وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والوفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في وهين البأس والضراء وهنا البأس إليك الذين صدقوا وإليك هم المتقون صدق الله العظيم Yine bir başka ayet kelimesinden örnek veriyor. Yani burada yer alan Cenab-ı Hak buyuruyor ki Yüzünüzü doğuya ya da batıya çevirmeniz iyilik değildir. Ve bir asıl iyilik şunlardır. Allah'a iman, Allah'a iman ahiret gününe iman, meleklere kitaplara, peygamberlere iman ve ve atel male ala hubbihi zevil kurba yakınlarınıza sevdiğinizden yani sevdiğiniz maldan vermek. Velgita yetimlere, miskinlere yolda kalmışlara, daha doğrusu yol oğlu diye bazıları tercüme ediyor. yolda olanlara ve sailine, istiyan ve ve fırigabi yine aynı şekilde boyunduruk, boyunduruk altında bulunanlara yani kölelere ve kam aynı şekilde namaz ikame etmek tüm bunların hepsi iyilik kategorisinin değerlendirilir. Yani bir ifadesi yoksa yüzünü yüzünüzü doğuya ya da batıya çevirmeniz değil. Bütün bu iyilik kavramı çerçevesinde imanın işleri içerisinde yer almaktadır. Zekatı vermek başka velmufunu bi ahdi miza ahadu. Başka söz verdikleri zaman, ahdettikleri zaman ahitlerini de yerine getirmeleri gerekiyor. Saberi nefil sayvatları sıkıntılı ve e, sıkıntısız anda yani ve kötü durumda yapmak sabretmek işte bunlar gerçek sadıklardır, Doğrulardır. ve yüle akefül işte bunlar nedir müttakiyelerdir. Dolayısıyla ayet kelimeden e, bu örneği veriyor İmam Bukhari iman işleri içerisinde bunların yer aldığını. قد افلح المؤمنون ayet kelimesinden de yine bir parça vermiş oluyor. Dolayısıyla onun nazarında bu ayete geçen her bir ifade, her bir eylem nedir? İmanla alakalı bir husustur. Bununla bağlantılı olarak bakın, bununla bağlantılı olarak şimdi yukarıdaki bölüm başlığı, bölüm başlığı iman. Bab başlığı yine imanla alakalı ve ilgili hadiste doğrudan bunlarla bağlantılı olarak sevk edilmiş. Haddesena Abdullah bin Muhammed, قال حدثنا أبو عامر الأقدي, قال حدثنا سليمان بن بلال, عن عبد الله بن radıyallahu an, sallallahu aleyhi ve sellem "El iman biḍ'un wa ve iman." Yine burada İmam Buhari Abdullah bin Muhammed isimli hocasından, o da Ebu Amir el Akadi'den, o, o da yine Süleyman bin Bilal'den, Abdullah bin o da Abdullah bin Dinar, Ebu Salih'den, Ebu Hureyre'den ve Ebu Hureyre'den Hazreti Peygamber'den naklen e, şu hadisi e, zikrediyor. İman, biz on, biz on ve sitti onu şubeten. İman 60 küsür, buradaki biz ifadesi küsrat ifade eder. 60 küsur şubedir. da حَيَادَ Minel iman haya Hayada imandan bir şubedir. Hadisini burada sevk ediyoruz. Dolayısıyla ona göre burada yer alan burada yer alan e, haya imanla alakalı bir iştir. Ama onun öncesinde e, imanın e, artabileceğine dair yani imanın e, sayısal anlamda çokluğu çok olduğunu ifade etme noktasında 60 küsür. Şimdi bazı rivayetlerde bu 60 küsür ifadesi 70 olarak da ifade edilmiş ya da bazı rakamlar ifade edilmiştir. Ama burada verilmek istediğim mesaj şudur. İmanın sayısal anlamda yani fiil işlerinin yani işte şunu yapmak imandır, bunu yapmak imandır tarzındaki şeyler nedir? imanın işleri içerisinde yer almaktadır. Buradaki rivayet sayısına baktığımız zaman senedi müntehası açısından rivayet merfu bir haberdir. Çünkü Hazreti Peygamber'den doğrudan bir söz yani kavlidir, fiili değildir. Say, saydığımız zaman bir, iki, üç, dört, beş, altı yani altılıdır. Hazreti Peygamber'i saymıyoruz dolayısıyla südasidir. Ee, senede geçen lafızlar, Eda lafızları, e, Tahdis sigaları daha doğrusu, e, baktığımız zaman Eda sigaları, Haddes Sena, Sena ve An lafızlarından teşekkür etmektedir. Yani 3 Haddes Sena bir an. Daha doğrusu, 3 e, tane andan meydana geliyor. Ama anın sayısı o kadar e, önemli değil. Usulende bu hadis, e, sende müteazası açısından merfu dedik. Muttasıl, ve İsnat yönünden de Buhari'ye göre İsnat yönünden Buhari'ye göre sahih rivayettir. Evet. Dört numaralı bab başlığı El-Müslümü men selim el müslüman min lisanihi ve yedihi. Şimdi burada herhangi bir şekilde Hazreti Peygamber'e izafe edilmiş bir söz değil. Bab başlığında Müslüman müslüman Müslümanların elinden ve dilinden salim olduğu kişidir. İfadesini şimdi Buhar'ın düşüncesinde bu var. Müslüman, Müslümanların elinden ve dilinden salim olduğu kişidir. Şeklinde bir düşünce var. Şimdi bunu destekleyici mahiyette ilgili hadis-i şerifi getiriyor. Bakınız. Haddesena Adem bin Ebi Yaz, kâle haddesena şiube anabdillah bin Ebi Sefer ve İsmail. Burada iki Farklı hoca'dan almış kim şube? Ee, kimden almış ee, Abdullah bin Ebis Sefer ile İsmail'den. Her ikisi de Şabi'den. Hani Şabi. O da Abdullah bin Amr radıyallahu anhum'a, o da Abdullah bin Amr'da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den naklediyor. Şimdi burada el Müslim'e Mescid'e Müslüman'a milli tanih ve Şimdi yukarıda da bab başlı. Yukarıdaki bab başlığında ne vardı? Aynı ifade var. Dolayısıyla. Ama Hazreti Peygambere izafe etmeksin doğrudan oradaki ifadeyi almış ve bab başına koymuştur. Daha doğrusu hadiste geçen bu ifade bir e, slogan olarak değilim yerinde ise slogan olarak Buhari'nin fıkhi düşüncesini eee oluşturmuştur. Bak bakıyoruz e, ilgili hadis ilgili hadisin devamında şu da var. El Muhacir men Allahu anhu. Muhacir ise Allah'ın nehiyetine, Allah'ın yasaklarından uzaklaşan kişidir. El Müslim men Selim men Müslimuna Müslüman Müslümanların elinden ve dilinden, dilinden ve elinden salim olan. Muhacir ise Allah'ın koymuş olduğu yasaklardan hicret eden, yani uzaklaşan. Kişidir şeklindeki rivayeti, rivayeti kendisinin bab başına delil olarak, bab başında ortaya koymuş olduğu görüşe destek olarak vermektedir. Galibu Abdullah, şimdi burada Galibu Abdullah var. Onu söylemiştim. Yani sayı içerisinde Galibu Abdullah diye bir ifade geçirdi. Birin ki bu kendi künyesini belirtiyor ve buradaki Abdullah Ebu Abdullah'ın karşılığı İmam Buhari'dir. Ve قال Ebu Muaviye şimdi burada yine farklı bir senedini vermiş oluyor ilgili rivayetin. işte yani El-Müslim Selman Müslimüne şeklinde geçen rivayetin farklı bir tarikini veriyor. bu muaviye haddesine Davud, Han Amir Galil, Semiyut Abdullah, buradakini Abdullah Abdullah bin Amr. Anne bi sallallahu aleyhi ve sellem ve galı Abdul Şimdi burada metin aynı olduğu takdirde, metin aynı olduğu takdirde ve eee senet de farklıysa orada farklı senetleri de zikrediyorum. Dolayısıyla şimdi siz yukarıda geçen hadisin e, şu ana kadar iki tarikini görmüş oluyorsunuz. Vaqal Abtul Ala, An Daout, An Alsim, An Abdillah, An Nabi Sallallahu aleyhi ve sellem. ve devamında da Abtul Ala tarikinde de bakıldığında demek ki üçüncü bir tarik, üçüncü bir vecih isterseniz bunu ortaya koymuş oluyor. Dolayısıyla da yukarıdaki rivayetin, yukarıdaki rivayetin senet yönünden üç farklı şekilde intikal ettiğini Buhari böylece haber vermiş oluyor. Beş numaralı hadise bakıyoruz. Eyü'l-İslam Eftal. Tabi şimdi yukarıdaki açıklamalara çok fazla girmek istemiyorum. Yani zaten gayet ayan beyan ortada. El-Müslümü men selim el-Müslümüne millisânihi ve yedihi. Şimdi bazı tarihlerde şimdi dipnotlara baktığınız zaman görürsünüz. da mesela hicret kavramıyla mesela dört nol dipnotta vel hicretü nevane batınetun ve tüm şeklinde ifade etmiş. Onunla ilgili bilgiler yer almakta. Ee, yine El-Müslümü men selim el-Müslümüne ve yedihi Bazı tarihlerde, bazı e, versiyonlarında ya da bazı vecihlerinde El-Müslümü men selim insanların elinden ve dilinden emin olduğu Müslüman kelimesi yerinin el kelimesinde geçtiğini görebiliyoruz. Ya el ifadesi de geçmektedir. Ama genel çerçevede yani Müslümanlar değil insanların elinden ve salim olduğu, emin olduğu, güven içerisinde olduğu kişidir. Bakınız Müslüman bu işte. Müslüman ayet-i kerimede belirtildiği gibi yönünüzü doğuya ya da batıya çevirmeniz değil. Yani bir yere doğuya çevirmek ya da batıya çevirmek meselesi değil. Şekilcilik değil esasında velakinel birr Allah'a e, ahiret gününe iman etmek diye devam eden ayet-i kerimede geçtiği üzere bütün bunları mesela ne diyor atel ma'ale ala zevil kurba, yakınlara işte yetimlere vesaire sevdiğinizden vermiş olmak sevdiğinizden vermiş olmak yani Müslümanlık bu İstanbul yoksa aşırı şekilciliğin yer aldığı ee, sadece sadece Farkındalık yaratmak amacıyla e, aşırı gerek fanatizmin gerekse e, liberalliğin, liberalciliğin, öyle söyleyeyim ya da serbest özgürlüğün, serbest özgürlük nasıl oluyorsa o da ayrı bir şey tabii, yer aldığı bir anlayış değil. E, ya da kapitalizmin, kapital dediğimiz o aşırı mal ya da mülkiyet sevgisinin iman önüne geçtiği bir anlayış da değil öyle olmaması. İkisinin ortasında beyne beyne yani e, hanif bir tarzı olması gerekiyor. Ne fanatizm ne de e, serbest bir şekilde adına serbest dedikleri ki liberal kavramı, serbest e, ekonomiyle alakalı bir şey olmasına rağmen bu e, insan hayatının etrafına sirayet etmiş durumda. O da ayrı bir şey. Yani sevdiğiniz şeylerden vermiş olmak, yani fedakarlık yapmış olmak gerekir tarzında. işte burada Müslüman kelimesi, yani sadece Müslümanlar değil, aynı zamanda insanlar. Yani insan ön plandadır. Müslümandan önce insan ön plandadır. Yani siz Müslüman sürekli ön planı çıkartırsanız, Müslüman olmayanlara karşı da bu sefer bir farklı bir tavır izleme gibi bir durum ortaya çıkar. Bu öyle değil. Yani bu ayrı bir şey. Bakınız, muhacir kelimesi mesela, bir yerden bir yerden bir başka yere göç etmek anlamında değil. Ee, Cenabı Peygamber ne güzel buyurmuş: "Men mani Allahu anhu. Allah'ın yasakladığı, Allah'ın daha doğrusu haram kıldığı Allah'ın Allah haram kıldığı şeylerden uzaklaşmaktır. İşte muhacirlik budur. Yoksa bir yerden gidip bir yerden başlayıp bir yere gitmek meselesi değil. Ya da e, asıl mesele o, asıl mesele o. Allah'ın kesin haram kıldıklarından uzaklaşmaktır. İşte gerçek muhacirler onlardır. Allah'ın emrettiklerini ellerinden geldikleri kadar yapmak. Ala kader imkan ama Allah'ın koymuş olduğu yasaklardan Hz. Peygamber'in ifadesiyle söylüyorum ama Allah'ın kesinlikle yasakladıkları şeylerden kaçınmak emrettiklerinden ise elinden geldiği kadar yapmak şeklindeki bir anlayışı ve düşünceyi bünyesinde barındırması gerekiyor. Şimdi beş numaralı rivayete geçecek olursak oradan da kısaca bir bilgi verip daha sonra dersimizin son verelim. Eyyül İslam Eftal Buradaki bu tür sorular Hz. Peygamber'e sık sık sorulan bir sorudur. Burada bu İslam'ın hangi amelinin, hangi uygulamasının en üstün olduğuna dair bir soru işareti, daha doğrusu bir beyanda bulunmuş. Bab başına bunu koymuş. Dolayısıyla burada net bir şey söz konusu değil. Yani kişiden kişiye, yani kişinin kendi yapısına göre içerisinde bulunduğu duruma göre değişik haller alınabilir yani şimdi açlık içinde olan bir insana e, tutup da e, sen e, git şunu yap diyemezsin hacca git diyemezsin ya da sen nafaka ver diyemezsin ya da sadaka ver diyemezsin bu abesle iştigaldir işte herkesin kendi durumuna göre burada vermek istediği mesaj yine Hazreti Peygamber'e sıksız sorulan sorudan alıntı yapmıştır Eyül yani İslam Eftal, yani İslam'ın herhangi bir hangi fiili daha üstündür oraya bir soru şartı konuluyor ve nihayetinde bu bir düşünceyi, bir yapıyı, bir nevi ortaya çıkartmış oluyor. Hadisine al Sayid bin Hadis okuyalım. Hadisine al Sayid bin Yahya bin Sahit el Qurashi, kâle Hadisine abi, kâle Hadisine Abu bürde bin Abdullah bin Abu bürde An Ebi Burda, An Ebi Musa radıyallahu taala anradıyallahu anhu, galı, galı, yar asrullah, eyül İslam iftal. Galı, menselim el Müslimuna min lisanih ve yedih. Bakınız arkadaşlar, şimdi ilgili hadisin. Yukarda bir bu hadise bakın, el Müslimu menselim men el Müslimuna min lisanih ve yedih. Yukarda hadise bakıyoruz el selim el-müslimun min ve yedihi vel men hecre ma Şimdi baktığımız zaman iki tarik arasında hem söylem itibariyle hem de konum itibariyle farklılıklar var. Umarım herhalde ne demek istediğimi daha net bir şekilde görüyorsunuz. Yani bir rivayette de bir bütün en azından bir şu ana kadar okuduğumuz şekliyle bir rivayetin farklı bir versiyonu var. Yani bağlamı var. İkinci bir üstteki rivayette biraz daha farklıdır. Yukarıdaki rivayette ise sadece belli bir kısmı vardır. Ne vardır? İşte Galil dediklerine göre demek ki Hazreti Peygamber'e gelip sormuşlar Ya Resulallah, eyyül İslam eftal. İslam'ın hangi uygulaması, hangi fiili üstündür. Mesel-i Müslimun min ve yedihi. Müslümanların elinden ve dilinden salim olduğu kişidir. Buradaki İslam'ın hangi uygulaması aynı zamanda Müslüman anlamına da onu uygulayan kişi de, kişi içinde Müslüman olarak ifade edebiliriz. Şimdi bunu şunu unutmayalım. Daima baş baş şey, bölüm başlığı, ile, bab başlığı ve hadis arasındaki ilişki daima kendi içerisinde muhafaza etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bütün bunlarda hepsi imanla alakalı hususlardır. Zaman zaman Hazreti Peygamber gelen kişinin ya da gelen kişilerin durumuna göre sorulan sorular, sorular aynı olmakla beraber ya da sorular benzer olmakla beraber kendisine muhatap olan kişilere muhatapların durumuna göre farklı şekillerde cevaplar vermiştir. Soru aynı ol ya da benzeri olmakla beraber. Mesela Eyyül İslam Eftal İslam e, hayrun diye geçer bazı kalıplarda ve herkese farklı şekillerde cevap vermiştir. Şimdi burada menselimi demek ki e, şöyle bir ön bilgiyle ifade edebiliriz. Müslümanların elinden ve dilinden salim olduğu ve bunu yapan kişiyle ilgili olarak da böyle bir ifade kullanmışsa e, Hazreti Peygamber'in tanıdığı ya da bildiği insanlara doğrudan sözlerine yüzlerine söylemek yerine dolaylı olarak söylemeyi daima tercih etmiştir Hazreti Peygamber demek ki Müslümanlara zarar veren eliyle ya da diliyle zarar veren insanların sorulmasına karşılık olarak da ya da buna benzer gördüğü kişilerle ilgili olarak da Hazreti Peygamber böyle bir böyle bir eylemi ya da fiilden bahsetmiştir. Şunu da okuyalım ve bitirelim. Bab itaam itaam minel İslam yani yemek yedirmek İslam'dandır yani imani bir imani meseledir en üstteki kısımda bağlantı kuralım. Haddesına Amr bin Khalid kala haddesına elleiz an yeziet an ebil khair an Abdullah bin Amr radıyallahu anhum'a en aracilan selim nebiysalallahu aleyhi ve sellem Şimdi burada soruyu soran bir kişi var. Yukarıda soruyu soranlar en az üç kişi. Kaç kişi olduğunu tabi rivayetin kendisine bakarak bilemiyoruz ama daha rivayetin farklı versiyonlarına, farklı tarihlerine baktığımız zaman bunların kimler olduğunu en azından sayısal olarak görebilirsiniz. Eyü'l-İslamı hayrun Gâle Tut emü ta'ame ve teqra'u selâme Alamin. men araf lem ta'rif Adamın biri gelip Hazreti Peygamber'e şu soruyu sormuş. İslam'ın hangi eylemi ya da hangi fiili daha iyidir sorusuna karşılık olarak da Hazreti Peygamber tut emu ta'ame ve tegrahu selame alamen arafte ve mellem tarif. Bir kere yemek yedirmen ve tanıdığın tanımadığın kişilere ne yapmaktır? Selam vermendir. Tanıdığın tanımadığın kişilere selam vermendir şeklindeki bir ifade. Biraz önce dediğim gibi Hazreti Peygamber soruyu soran muhatabın durumuna göre eee onu ıslah edici tarzda ya da onu ona dikkat çekici tarzda cevaplar da vermiştir. E, muhtemeldir ki tut-i Taame yani yemek yedirmenin imali bir mesele olduğunu ya da İslami bir mesele olduğunu e, vurgulama açısından o kişinin cimrilik yapısı ön planda olmuştur. Yani otorite sahibi bir insandır toplum içerisinde ama buna bununla beraber nedir? Yemek yedirmeyen, yani. cimciliği ön plana çıkmış olan bir insandır. Ve tekebbüründen dolayı e, insanlara selam vermeyen bir e, yapıya sahiptir. Dolayısıyla da etekravu selamü alemin arafta memellem tarif. Tanıdığın, tanımadığın kişilere selam vermendir. İfadesi de zaten bunu açıkça belirtiyor. Şimdi bu türlü bir uygulama e, insanın kibrini aşağı çeker. Yani e, tanıdığın tanımadığın kişilere selam vermiş olmak e, kibri kırar. Dolayısıyla da Hazreti Peygamber böyle bir tavsiyede bulmuş oluyor. Buhari açısından baktığımız zaman e, gerek Vab itam, minel İslam e, ya da buna benzer uygulamalar hep imanla bağlantılı olan Yani Bunlar imani meselelerdir ve iman noktayı nazarından bakıldığı zaman e, imanın sadece kabli değil ama aynı zamanda fiili olduğunu artıp eksilebileceğine dair düşünceyi daha fazla kuvvetlendirdiğini böylece biz görmüş oluyoruz evet bugünkü dersimiz de burada sona erdi. bundan sonraki kısım e, tamamen size ait siz okuyacaksınız İnşallah haftaya daha doğrusu gelecek derse e, müslümden başlayarak devam etmiş olacağız Hay, bölüm başlığıyla bab başlığı aynı şey değil. Yani şöyle söyleyeyim. Bölüm başlığı Bölüm başlığı Bap başlığı, başlığı bölüm başlığına uygun olarak musannif tarafından bir fıkhi bir görüş olarak ya da bir kalıp olarak konulacaktır. Ve konulmuştur da. Evet. Evet sistemde yüklenmiştir. E, sistemde yüklendi. Sistemde yüklendiği için e, tabi şu anda ekranda yani dönüştürmede bir problem olduğu için ben e, sizin sisteminizde de yüklü olan metinden okudum ben. Evet. Peki arkadaşlar bugünkü dersimiz de burada sona erdi. Haftaya ya da gelecek derse inşallah İmam Müslüm'den başlamış olacağız. Yani bu şey biraz uzun sürdü. Sistemi kavramak açısından, yani hadis okuma tarzını ve şeklini kavramak açısından biraz daha durmamız gerekiyordu. Elbette bundan sonrasında biraz daha hızlı gideriz. Peki, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle.